Değerli izleyenler, İnsan İnsanı programına hoş geldiniz. Bu programı Polat Doğru'yla birlikte yürütüyoruz. Bugün Polat olmayacak. Ben sizlerle bir konuğumu ağırlayacağım. Dün Öğretmenler Günü'ydü. Hepinizin Öğretmenler Günü'nü kutlamış olalım. Konuğum İbrahim Taşel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Şimdi konuklarım merak ediyor İbrahim Taşel. Eminim eğitimle ilişkili olan herkes İbrahim Taşer'in adını duymuştur. Her şeyden önce kendisi çok değer verdiğim bir dostum. Türkiye'de eğitim sektöründe çok önemli katkılar bulunmuş olan bir kimse. Ve ben tanıştıktan sonra hayatımdan hiçbir zaman çıkmasını istemediğim yakın bir dost. Teşekkür ederim hocam. Siz de benim için öylesiniz. ...tabul ettiğiniz, burada olduğunuz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İbrahim'ciğim... E, ...eğitim sektöründeki arkadaşlar hak eden ...sizin kim olduğunuz falan biliyorlar. E, ve... ...sohbetimiz içerisinde onu... ...açacağız. Fakat... E, ...bu... ...Taşel soyadı nereden geliyor? Bizim soyadımız... ...Elazığ'da e, dedem... E, ...taş ocakları... ...işletiyormuş Yasin Ağa. Evet. Yasina. evet. E, Dolayısıyla soyadı kanunu verilirken de taş ocaklarımız olduğu için o zaman taş soyadını vermişler. Evet. Elazığ'daki işimizden geliyor yani sonuçta. Tamam. İbrahim? İbrahim e, dedemin adı. <gülüyor> Bizde genelde biliyorsunuz Anadolu'da gelenek böyledir. Evet. E, ya babasının ya dedesinin adını özellikle de dedesinin adını koyarlar çocuğa. Evet. Bizim e, hep böyle... İbrahim Yasin, İbrahim Yasin diye gider. <gülüyor> Dolayısıyla biz bu geleneği bozduk ama evet. normalde dedemin adı bu. Evet, doğru. Şimdi sizin hakikaten Anadolu'da başlayıp da sonradan yavaş yavaş Türkiye'de kol salmış işleri geliştiren insanların ...bir prototipini oluşturuyorsunuz. Onun içerisine pek girmek istemiyorum ama... ...gençliğinizde... ...hatta ortaokul... ...belki de ilkokul sonlara doğru falan... ...baya böyle çocukken... ...çalışmışlığınız oldu. Fırında, büfede... ...değişik durumlarda... ...yani esnaflığın içerisinde böyle girdiniz çıktınız... ...öyle bir şeyiniz oldu... Evet hocam yani işte ortaokula başladığımız dönemden hatta ilkokulun sonundan itibaren Elazığ'da zaten genel olarak da bir gelenektir bu. Çocuğu bir yere çalışmaya gönderirler. Yaz tatillerinde boş durmasını evet. istemezlerdi o dönem içerisinde. Böyle bir gelenek de vardı. Biz de bu gelenek çerçevesinde çalıştık ama ben çalışmayı sevdiğim için ailemin de desteğiyle her yaz çalıştım. Hatta Okulun açık olduğu bazı dönemlerde bile e, gidip birilerine yardım etme e, ya da işte gönüllü çalışma şeklinde çalıştığım oldu. E, simit sattım, gazoz sattım, sinemada teşrifatçılık yaptım. Mısır, sinemanın hmm. önünde mısır sattım. E, fırında hem ekmek hamur kestim hem ekmek dağıttım. E, kitapçıda ve bir, e, yine bir tekstil mağazasında çıraklık yaptım. Yani hayatımın her döneminde mutlaka çalıştım. Hatta evet. son dönemlerde de üniversite yıllarına geldiğimizde de matbaada çalıştım. Dolayısıyla öğrencilik hayatım bir yerlerde evet. çalışarak geçti. Ve bunun evet. gerçekten sizin de ifade ettiğiniz gibi çok da faydasını gördüm evet. hayat içerisinde. İbrahimciğim şöyle geri dönüp baktığında iyi ki bunlar olmuş mı diyorsun yoksa hay Allah ya çok yoruldum ya çocukluğumu yaşayamadım falan mı diyorsun hangisi ben bununla ilgili hiçbir pişmanlık duymuyorum ee, hayatı erken tanıma insanları erken tanıma yaşamın gerçekleriyle erken tanışma diyorum yani ben normal ilkokul içerisinde hatta e, ilkokul öncesinde kendimi şanslı buluyorum oyun dönemini de iyi geçirdiğimi düşünüyorum mahallenin çocuklarıyla Ta akşam hava kararıncaya kadar sokakta oyun oynardık hatta annem beni içeriye almak için oğlum gel içeri yerler mühürlendi derdi melekler yerleri mühürlüyor siz gece karanlıkta dolaşırsanız bu mühürleri bozarsınız. Çok günahdır gel içeri diye. Akşam beni içeri almak için böyle bir şey de söylerdi yani. <gülüyor> Ay bunu ilk defa duyuyorum. Ne kadar yaratıcı. Evet. Bizim orada öyleydi. Çocuklar içeri girmezdi. Akşam hava kararınca zaten doğru düzgün ışık da yok dışarıda. Dolayısıyla aileler çocuklarını sokaktan toplamak için bayağı ciddi bir mücadele verirlerdi. Biz de günün o yorgunluğuyla zar zor eve gelirdik. Yani dolayısıyla <gülüyor> Oyun çağını da iyi geçirdiğimi e, düşünüyorum evet. hem de kendi oluşturduğumuz oyunlarla yani bir malzeme yok ya da bir bilgisayar oyunu yok ya da hazır oyuncak yok oyuncağını kendin yaparak oynamak zorundasın telden araba yapmak zorundasın ya da işte ev yapacaksan onu yapmak zorundasın taştan ev yapmak zorundasın mesela en çok oyun alanımız fırının odunlarını yığdığı sahaydı orada çatardık çadır yapardık <gülüyor> altına girerdik odunlardan ev yapardık hani odun ambarı dediğimiz yerde evet, evet. hayatımızın önemli bir bölümü orada geçerdi evet ne kadar doğal ve ne kadar yaratma imkanı veriyor insana evet tabii kırılan odunları da bize taşıttırlardı bazen <gülüyor> öyle, öyle bir durumda vardı hocam evet <gülüyor> şimdi benim yıllar içinde tanıdığım İbrahim Taşa Son derece sakin, güler yüzlü, dinleyen, gözleriyle ve kulağıyla dinleyen, empati içerisinde. Ve herhangi bir çatışma çıktığı zaman da böyle konuşarak çözen birisi. Fakat şöyle hayatın işlediğim zaman görüyorum 6 yıl kadar boks çalışması. <gülüyor> evet. o da... Bu hangi dönemdeydi, nasıl oldu? Ben lise döneminde arkadaşlarımızın da etkisiyle ve bir de boksa başladığımız yıllar... Daha çok Muhammed Ali'nin dünya şampiyonu olduğu dönemlerde böyle sabaha yakın maçlarını izlediğimiz zamanlardı. Ona özenerek herhalde daha çok boksla ilgiledik evet. ee, ve e, belki yaratılış olarak, yapı olarak ters gibi görünse de e, vücut yapım herhalde boks'a uygundu. Altı yıl öyle bir boks e, geçmişim var ama ben. Üniversiteyle beraber yürütmenin çok zor olduğunu gördüm hmm. Üniversite 2. sınıfta hmm. artık onu bırakmak durumunda kaldım Ama şu anda da aktif olmasa da hmm. fiilen federasyonda, Boks federasyonunda görev olarak filan ilgileniyorum Evet o yönünüz var yani o şekilde bir hizmet veriyorsunuz Değerli izleyenler Eğitim sektöründe çok önemli bir isim İbrahim Taşer ve hakikaten dershanelerle, okullarla ve yayınlarıyla çok önemli kuruluşların başında yöneticilik yapan birisi. Ama bizzat sizin bizzat sınıfa girip öğretmenlik yapmış bir geçmişiniz var. Kaç öğrenciye böyle göz göze baka baka öğretmenlik yaptınız? Şimdi bizim eğitim işine başladığımız dönemlerde aslında eğitime ben gönüllük esasıyla başladım. Yani bir e, Elazığ'daki bir gönüllü dernekte e, öğrencilere o dönemden Elazığ'dan üniversiteyi kazanan öğrenci sayısı çok yüksek değildi. Ve Elazığ'da da yani büyük kentlerde dershane vardı ama Elazığ'da henüz dershane yoktu. Biz de o dernekte bütün derslerini kendimin verdiği 3 tane sınıfım vardı. Evet. E, üniversitede öğrenciyken o sınıflara bir yandan da ders veriyordum. Özellikle o dönemde. İşte gene yetenek, matematik, fizik gibi derslerle başlıyordu. Hepsini başlayan, siz veriyordunuz. Hepsini ben veriyordum. Yani üç tane sınıf vardı farklı günlerde geliyorlardı. Evet. Onların sınavdaki başarılarını artırmak için, hı hı. onlardan birçok öğrencinin sınavı kazanmasını sağlamak için öyle bir gönüllü, ücretsiz ders veriyorduk. Daha sonra bunu bir kurumsal yapıya büründürdük ve kurduğumuz dershane arkasında Sonuç aldığınızı gördünüz herhalde. Tabi orada çok ciddi sonuç aldığımızı evet. gördük ve bu çok ciddi bir haz verdi bana. Ha, o da çok önemli değil <gülüyor> mi? Bunda haz almak. Kesinlikle yani evet. hatta daha orada da ders vermeye başlamadan önce üniversiteyi ilk kazandığım yıl mahallenin çocuklarını eve toplayıp misafir odasında ders verdiğimi biliyorum. Evet Yani evde tahta imkanı yoktu. Ambalaj kağıtlarını duvara çakarak annemin tepkilerine karşı canım, <gülüyor> direnerek evet, evet. mahallenin çocuklarına ders veriyordum. Evet. Yani öğretmenliği çok seviyordum o dönemden itibaren. Daha sonraki ders anjilik döneminde de yine e, gönüllü e, olarak başlayan bu çalışma profesyonel olarak öğretmenlik biçimine dönüştü. 21 yıl boyunca sanıyorum çok sınıfa girdiğim için 50 bin civarında öğrenciyle yüz yüze ee, çalışarak bir çalışma gerçekleştirdiğimi evet. ve bir bölümünü de rehberlik yoluyla bu öğrencilerin tanıdığımı biliyorum. Evet. Yani e, bulunduğum şehirde herhalde ya tercihini bana yaptırmamış, dersimi dinlememiş öğrenci yok gibi. Yok yerine, o ben hatırlıyorum havalanda beraber olduğumuz zaman hocam diye birisi <gülüyor> hitap ettiğinde ben otomatikman dönüyorum bana hitap ediyorlar. <gülüyor> Sonra bakıyorum sana geliyorlar falan. <gülüyor> <gülüyor> ve. O şekilde evet. e, Her güzel. yerde öğrencime rastlıyorum Bu evet. çok da büyük mutluluk verici bir şey evet. e, Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde Öğrencilerime rastlıyorum Herhalde bu dünyadaki En büyük servetimin ve sermayemin de Bu olduğunu düşünüyorum Tabii Onların hepsi şimdi aile kurmuş Mevki, makam sahibi insanlar e, Yetişkin yetişkine O saygıyı görmek Hakikaten kesinlikle anlıyorum Çok da mutluluk verici bir şey söyleyeyim hocam Şimdi okullarımız var. Okullarımıza e, bizim öğrencilerin çocukları geliyor. Ee, <gülüyor> Biz onlara torun diyoruz artık. Evet doğru. <gülüyor> e, mesela bir okulumuzda 60 tane e, daha önce benim okuttuğum öğrencilerin çocukları var. Aynen, Çok güzel. mutluluk verici bir şey bu gerçekten. Doğru. E, uzun bir zaman geçmiş aradan ve evet. o çocuklarla tekrar onların çocuklarıyla karşılaşmış olmak... Ve o dönem içerisinde de hala tercih ediliyor olmak tabii çok ciddi bir mutluluk duygusu verir insana. Evet. İbrahim'cim şimdi şöyle bir durumda şu an bir ders süreci içerisindesin veya bir öğrenciyle böyle karşı karşıya geldin bir soru sordu konuştu senden bir cevap bekliyor göz göze bakıyorsunuz. Şimdi bir eğitim anı yaşıyorsun orada. O anda o öğrencinin gözüne bakarken nelerin farkındasın? Aklından neler geçiyor? Onu merak ediyorum. Şimdi tabii hocam biz e, eğitim, öğretim işine başladıktan sonra 35 yıla yakın bir zaman geçti. Dolayısıyla daha iyi ilk öğretim birinci sınıfta bir çocuk geldiği zaman bile ben hep onun... Şu an, e, ki halinden ziyade gelecekteki halini hayal ediyorum. Hmm. Ve onun bu dönemde aldığı eğitimin gelecekte ona neler katabileceğini ya da ondan neler götürebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla o hangi yaşta olursa olsun onu geleceğin e, Türkiye'sinin çok önemli bir şahsiyeti olarak görüyorum. Ve o tarzda değer vermeye çalışıyorum. Mesela... Ee, çocuklar yanıma geldiğinde özellikle okulda daha küçük yaş grupları geliyor ana sınıfında ya da birinci, ikinci, üçüncü sınıfta. Onlarla olan ilgimi gören kişiler belki o anda çok bir anlam veremiyor ama ben onları gerçekten büyümüş ülkenin yönetiminde söz sahibi insanlar gibi görüyorum. Hep öyle gördüm eskiden de öyle gördüm yani ilk başladığımda da öyle gördüm ve o çocuklarımız şu an gerçekten o noktalara geldiler ben e, onun e, özellikle bizim e, günlük hayatta da kullandığımız bir şey var her insan bir dünya ben onun farkında olduğumu hissediyorum yani bunun ayrı bir dünya olduğunu ve gelecekte neler yapabileceğini e, efendim bunun için hiçbir sınırın olmadığını e, hiçbir e, şeyin de olmadığını engelin de olmadığını görüyorum ve o nedenle ona bir ayrı dünya gibi bakıyorum. Yani tek cümleyle ifade etmek gerekirse evet. her insana ayrı bir dünya görmek evet. gerektiğini düşünüyorum. Evet. Ben senin odana gelen senin gözüne bakan kişilerin seninle etkileşim kuruşunu gördüm. Yani en önemli kelime aklıma gelen müthiş saygılısın. Yani o çocuklara böyle Onlara böyle küçüklük hissettiren son derecede böyle baskın bir tavır içerisinde diye son derecede saygılısı aynı zamanda çok seveceksin ve çocuklar müthiş haz alıyorlar bu ciddiye alınmış olmaktan önemsenmiş olmaktan onu görüyorum hakikaten ve çok önemli bir tavır diye düşünüyorum. Yani çocuğun dikkate alınıyor olması, dinleniyor olması ya da adam yerine konuluyor ha. olması ona gerçek anlamda kişilik kazandırıyor hocam. Yani e, dikkat edin uyumsuz kişiler, aykırı tipler, toplumu rahatsız eden insanlar hep çocukluk döneminde dikkate alınmamış kişilerden oluşuyor. Bunlar ileriki dönemlerinde başka yollarla dikkat çekmeye çalışıyor. Bakın bütün dünya beni görecek ama nasıl görecek? <gülüyor> terörist olarak görecek ama nasıl görecek? İşte hacker olarak görecek ama nasıl görecek? Bir evet. cümle bir sahtekar olarak görecek. Yani bir şekilde kendisini gösteriyor insanoğlu. Evet. Ama insan gibi görmediğiniz zaman evet. gerekli saygıyı sevgiyi göstermediğiniz zaman o kendisini aykırı yollarla ifade etme biçimine giriyor. Evet. Onun için çocuğa gösterilecek saygının ve sevginin o yaştan onun geleceğini şekillendirdiğini düşünüyorum. Evet. Çok güzel bir şey söyledin. Adam muamelesi yap, o kadar güzel ki bu hakikaten kesinlikle. Şimdi El Aziz da deminden anlattığınız şekilde bir ev ortamında büyüdünüz, çocukluğunuz geçti, yaşadınız ve bugün önemli bir şahsiyetsiniz. Şimdi sizin çocuklarınız çok farklı bir ortamda büyüyor, hakikaten çok varsa çok farklı bir ortamda büyüyor. Şimdi. Şöyle bir soru diliyorum. İyi mi oluyor, kötü mü oluyor? Ee, bir değerlendirir misiniz? Şimdi? şimdi hocam tabii ki iyi olan yanları da var, kötü olan yanları da var. Yani tek cevap doğru olmaz diye düşünüyorum burada. Bir kere çocuklar şimdi çok donanımlı yetişiyor. Hmm. Dünyayı tanıyor. Hmm. Yani ben ilk defa yurt dışı seyahatine gittiğim zaman herhalde kırkını bulmuştum. Evet. Yani dünyayı tanımadan, görmeden yetiştik. Hiç? Ben ilk defa ciddi yurt dışı seyahatine 2000 yılında falan gittim. Hangi da yılken? Danimarka'ya gittim. Evet. Galatasaray'ın OEFA kupası maçına gittim. Orada <gülüyor> da evet. kupayı aldık geldik yani. Evet. Dolayısıyla o döneme kadar yurt dışına gitmemiştim. Yani bir takım şeyler oldu ama bunlar yurt dışı sayılmaz. Hı -hı. Dolayısıyla bizim çocukluğumuzla şimdiki arasında çok ciddi fark var. Daha çocuk kundaktayken. Yani küçükken yurt dışına gidiyor, dünyayı tanıyor, dünyayı görüyor. Birden fazla yabancı dil biliyor. Efendim bilgisayarla evinde oturduğu yerde de dünyanın her yerine ulaşabiliyor. Haberleşme çok hızlı, evet. teknoloji müthiş hızla gelişiyor. Evet. Bütün bunların olumlu yanları var. Yani evet. bizim belki birkaç yılda öğrendiğimizi çok kısa bir süre içerisinde öğrenebilme durumu var. Ama çabuk öğrenebilme ya da çabuk elde edebilme beraberinde çabuk tüketme kültürünü de getiriyor. Getiriyor değil mi? Yani bu çok korkunç bir şey. Yani çok çabuk elde edebiliyoruz şimdi çocuklarımız bir şeyi çok çabuk elde edebiliyorlar ama beraberinde bu tüketme kültürünü de getiriyor. Kıymet kazanmıyor elde edilen şeyler. Elde edilen şeylerin çok büyük bir anlamı olmuyor. Yani geçmişte bir e, amcanızın size getirmiş olduğu küçücük bir oyuncak hayatınızın en önemli e, metaıydı. Evet. Ya da işte bayramda alınan bir ayakkabı bazen onunla işte evin içerisine e, getirip sakladığınız bir evet. e, nesneydi. Evet. Ama şimdi artık yeni bir elbise almak için bayramları beklemek gerekmiyor efendim yeni bir oyuncak için. Birinin size bu oyuncağı alıp getirmesini beklemek gerekmiyor. Her gün bir cep telefonu değiştiren, her Allah'ın günü bir eşya değiştiren, her Allah'ın günü efendim bir takım imkanlara kavuşan çocuk kazandığının farkında olamayabiliyor. Yani beraberinde tüketme kültürü, şükürsüzlük kültürü vesaire birlikte gelebiliyor. Ve bazen imkanları elinden gittiği zaman da, bu onun hayatının en önemli meselesi haline gelebiliyor. Yani bütün umutları yıkılabiliyor. Evet. Böyle bir tüketme kültürünün beraberinde getirdiği unsurlar var. Evet. Tabii o dönemde mesela biz oyuncaklarımızı kendimiz yapardık derken bir yaratıcılık söz konusuydu. Bu yaratıcılık ortadan kalkıyor. Bu önemli değil mi? Evet. Yani çocuklar ilginçtir hocam. Ee, artık bilgisayar klavyesinde çok küçük yaşlardan itibaren yazı yazmaya başlayınca ya da telefonun mesaj sütununda el yazısı bile e, çok kötüye giriyor. Evet. Elle yazmak istemiyor artık çocuk. Yani evet. bir takım beceriler ortadan kalkıyor. Ben bunlar çok mu önemli? Çok mu, hmm. mu gerekli? diyeceksiniz. Bence bir insanın kendi yeteneklerini ortaya koyamaması biliyorsunuz bilimsel anlamda da kendine yabancılaşmayı doğuruyor. Evet. Ve bu çok ciddi bir eee Sosyolojik sorun da aynı zamanda. Bu anlamda yani çağımızdaki çocukların bazı hallerine acıyorum. Evet. Dört duvar arasına sıkışmış, evet. toprakla buluşamayan, efendim kendi oyununu kuramayan, arkadaş ilişkilerini tanıyamamış. Yani bizim mahallede diyelim ki arkadaşlar birbirini iterdi, kalkardı. efendim ee, Dövüş kavga da çıkardı ara sıra ama şimdi bir çocuk bir çocuğa fiske vursa bu adliyelik bir mesele haline gelebiliyor. Yani e, bir takım meziyetler de beraberinde kaybolabiliyor. Ne? Ve özellikle e, yalnızlaşma ve yabancılaşma çok önemli bir unsur diye düşünüyorum. Yani e, batı toplumunun bize getirdiği güzellikler o, olmasının yanı sıra özellikle apartman hayatı, komşunun komşuya gidip gelmemesi, insanların günlük iş meşgalesinin ötesine geçememesi işte kültürel anlamda çok ciddi e, evet. bozulmalara da neden oluyor. Evet. Bu nedenle yani bazı özelliklerin korunması gerektiğini düşünüyorum. E, okullarımızın da bu anlamda e, önemli çalışmalar yapması gerektiğini düşünüyorum. Yani, çok önemli bu. Evet. Şimdi bir eğitimci olarak bunu söylüyorsunuz. Yani okullar e, buradaki eksikliği bir dereceye kadar doldurma bilinci içinde olmalı diyorsunuz kesinlikle çocuğun mahallede kuramadığı oyun arkadaşlığı okullarda kurulmalı e, grup çalışmaları işbirliği yapabilme orada oluşturulmalı çocuğun yaratıcılığını geliştiren oyunlar ve oyuncaklar geliştirilmeli e, bilgisayarla vakit geçirecekleri saatler kontrol altına alınmalı çocuğun kendine ait yetenekleri kullanabileceği mecraların önü açılmalı yani bunlar bizim mahallede kendi başımıza sağladığımız şeyler evet. ve çocuğun iş hayatıyla tanışması da bence okulların içine yedirilmesi gereken bir şey. Şimdi biz yapmaya çalışıyoruz mesela evet. yaz tatillerinde çocukların iş dünyasıyla tanıştırılması, bir yerde çalıştırılması, çıraklık yaptırılması falan bunların da okullara entegre edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi artık aileler çocuklarını alele de rastgele bir yere göndermiyor. Kimse de yanına çırak almak istemiyor ayak bağı olmasın diye. Ama eskiden öyle değildi. Yani o bizim o dükkana çok büyük bir faydamız olduğundan değil. İş öğrensin diye getirirlerdi çırak e, olan. Sorumlu çalıştırırlar. Sorumluluk kabul ederdi öbür adam da. Yani dükkan evet. sahibi de sorumluluk kabul ederdi Aynen mahallenin iç için. Geçen bir film izlerken gözlerim yaşardı. E, Dedemin insanları diye bir film He. eminim izlemişsinizdir. Evet, Orada... Mahalleye çıra, işte filmin yani. kahramanının çırak olarak çalıştırdığı kişiler ve onlara kazandırdığı terbiye yani. son derece önemli bir şekilde canlandırılmıştı orada. Yani. yani bunun gerçek hayat bu. gerçek Gerçeği çok yansıtan bir film olduğu için zannediyorum benim ilgimi çekti. İşte o oradaki o çıraklık bizim hayatımızın bir parçası halindeydi. Dolayısıyla o dönemde Belki sokağın bize kazandırdı, mahallenin kazandırdığı, mahallemizdeki dükkanların kazandırdığı, esnafın kazandırdığı kültür bir şekilde okullar tarafından kazandırılmalı diye düşünüyorum. Evet. Ee, İbrahim'ciğim seni dinlerken şöyle bir hayal geldi aklıma. Türkiye'de değişik bölgelerde köyler olmalı ve bu köyler köylüğünü korumalı ve oradaki insanlarla etkileşim içerisinde... Aileler çocuklarını iki aylığına, üç aylığına evet. göndermedi. Böylelikle horozun ötüşü, ineğin dövüşü, eşeğin anırışı, evet. köpeğin havlayışı ve onların içerisinde böyle çobanlık yapış, o doğanın dedeler, nineler o, o köy hayatını bir yaşayabilmeli diye böyle bir hayal geldi. Güzel olur değil mi aslında? Kesinlikle güzel olur. Hocam bununla ilgili çok aslında trajikomik bir şey anlatmak istiyorum. Bizde bir müdür yardımcısı arkadaşımız var Florya'daki okulumuzda. Ee, çocuğunu e, ana sınıfı düzeyindeyken e, köye götürmüş. Köyde Elazığ'a yakın e, Tunceli'nin ilçelerinden birinin köyüne. Hı hı. Çocuk orada ilk defa koyun görmüş canlı Anneye demiş bu kaç jetonla çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü koyunu ya da hayvanı... <gülüyor> Tarkta görmüş ve jeton atıp üstüne binmiş, evet. kaç jetonla çalışıyor diye sormuş, bu çok ilginç yani evet. yaşanmış bir olay, <gülüyor> yani çocuğumuzun efendim bir bitkinin nasıl yetiştiğini, nerede yetiştiğini ya da işte bir hayvanı tanıması konusunda çok ciddi çalışmalar yapılmalı, ben şimdi yurtdışı fuarlara gittiğimde Türkiye'dekine göre çok zengin bir şekilde kuşların seslerini gösteren, onların videolarını gösteren, işte kitapların kaynakların hmm. filan olduğunu görüyorum hmm. yani onlar e, o açığı bu şekilde gideriyorlar ve çok hmm. önemli bir şey daha var derslerin önemli bir bölümü tabiatın içerisinde işleniyor hmm. yaprak toplatıyorlar ağaçları inceletiyorlar parklara götürüyorlar köylere götürüyorlar çocukları yani yaşamın içinde bir eğitim e, vermeye gayret ediyorlar e biz şimdi şehirleşmiş bir toplumun e, efendim şartlarına teslim olmamalıyız yani çocuklarımızın o yönünün gelişmesine köyü, esnafı, çalışmayı, iş hayatını e, ve yaratıcılığı teşvik eden uygulamaları bizzat yerinde görmesini sağlayıcı çalışmalar yapmalıyız diye düşünüyorum. Çok haklısınız yani bu köy evet. konusunda. İbrahim'ciğim <gülüyor> anladığım kadarıyla deden Elazığ'ın ilk müteahhitlerinden biriymiş evet. ve e, ben... Söylüyorum e, sizin tanıyan arkadaşlarla nefretler Bence sen bir yani Hem duygusal hem de normal zeka bakımından Deha olarak görüyorum seni son, <gülüyor> derecede, <gülüyor> son derecede Buna inanarak söylüyorum Ve sen iş hayatında iş inşaat sektörü olsun değişik Sektörlerde olsun çok gelişebilecek Bir iş adamı olabilirdin Ama ısrarla eğitim Sektöründe kaldın neden Hocam ben e, gerçekten bu konuda idealist bir insan e, olma e, olduğumu düşünüyorum. Gerçekten dediğiniz doğru. Çünkü eğitim sektörü çok karlı bir sektör değil yani Kesinlikle ekonomik değil. olarak düşünüldüğünde, zahmetiyle karşılaştırıldığında evet. e, çok karlı bir sektör değil. E, Allah'a şükür tabii bundan e, kazandık ailemizi geçindirdik geçindiriyoruz yani bundan bir şikayetimiz olduğu için söylemiyorum ama çok karlı işler var dünyada gerçekten çok da basit kazançlar var ama ben bir işin manevi doyumuna çok önem veriyorum yani yaptığım işin manevi olarak da beni tatmin etmesi çok önemli ben sabah kalktığımda gittiğimde o çocukların seslerini duymak ya da işte onların mesafe aldığını görmek son derece mutluluk veriyor bana şimdi özellikle okulda hep çocuklar ee, işte bir üst sınıfa geçtiğinde gelip boylarını ölçtüler bana hocam bak falan diye. Ee, bakıyorum onların böyle santim santim büyümeleri bile beni çok mutlu ediyor. Evet. Yeni bir şey öğrenmeleri çok mutlu ediyor ve dershaneye başladığım yıllarda da mesela de, zayıf sınıfları daha çok severdim. Hmm. ...zayıf sınıflara bir şey öğretmeyi, onu bulunduğu noktadan daha iyi bir noktaya getirmeyi... Ve olurdu onu, değil mi? Onu bu? kazan... Kesinlikle olurdu. Oca. Olurdu değil mi? Kesinlikle olurdu. Önemli. Yani iki basamaklı sınavda, birinci basamak sınavını kazanamayıp... ...ertesi yıl sınavda derece yapan çocuk gördüm. Yani evet. boş kalmış, yetişmemiş, eksiklikleri var ama müthiş zekası var. Ve bunu daha büyük bir kazanç olarak görüyordum. Onun için... Ben eğitim sektörünü zannediyorum. Bu manevi doyumundan dolayı da seçtim. Bu sektörde de devam etmeyi düşünüyorum. Yani her aşamasında dershane, okul, üniversite her şekilde insan yetiştirmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve ülkeme de bu anlamda önemli faydalar sağladığımı düşünüyorum. Buna canı gönülden inanıyorum. Her şey para değil. İşte geldik hmm. gidiyoruz. Hiç kimse 2-3 metre kefenden başka bir şey götürmez Kefenin de bir cebi yok bir şeyler dolduracak Dolayısıyla önemli olan arkada bir şeyler bırakabilmektir hocam Sizin evet. de eminim ki birçok yolu seçmek varken bu yolu seçmenizi aynı şeye bağlıyorum Manevi doyumunun çok önemli olduğunu düşünüyorum bu işin Evet kesinlikle öyle ve eğitim konusunda falan konuşurken ayrı bir tavır alışım var ve bir de güzel e, olan, e, çok şükür, e, senin gibi düşünen ve hem kafa hem gönül bağları olan insanlarla berabersin. Evet, şey arkadaşlarım deliğinden. da hep benim gibi düşünüyor. Evet. Birlikte çalıştığımız, ortaklarım, arkadaşlarım. Evet. Bir eğitim ordusu gibiyiz biz. Gerçekten öyle ve müthiş bir e, güven duygusu var. Ve... Kesinlikle inanıyorum ki bu ülkenin geleceğine önemli katkılarınız olacak. İnşallah hocam bütün evet. hedefimiz o. Evet. Ee, bazen okullara gidiyorum yaz döneminde. Hiç ses yok. Yani hiçbir şey ifade etmiyor. Okulun bahçesi olmuş mu, havuz olmuş olmuş mu, olmuş mu, sınıflar... Hiçbir şey ifade etmiyor, böyle hüzün çöküyor içime ee, ama aa, okula açıldıktan sonra gittiğimde birden birdenbire aha diyorum işte bunun için var, ee, cıvıl cıvıl cıvıl, cıvıl? Hocam, evet. ee, herhalde siz de yazın gidiyorsunuz aynı zamanda çıkıyorsunuz, evet, ee, Bu fark var değil mi bu müthiş, tatil hocam, dönemiyle? Müthiş, gerçekten ben şuna inanıyorum, o çocukların enerjileri müthiş bir şekilde size yansıyor, evet. orada yaşlanmak mümkün değil yani. Evet. Onların gençlikleri, dinamizmleri, çocuklukları, enerjileri komple size yansıyor. Onu iyi yönetir, çok iyi kanalize ederseniz günlük hayata çok güzel şeyler yapılabilir diye düşünüyorum. Evet, doğru. Değerli izleyenler, konuğumuz İbrahim Taşer ve kısa bir aradan sonra sohbetimize devam edeceğiz efendim. Müzik Konum İbrahim Taşel, Türk eğitim sektöründe önemli bir katkısı bulunan, değer verdiğim bir dostum. İbrahim'ciğim, şimdi baya baya büyük bir kuruluşun içindesin, çok dallı birçok yönü var. Yayın yönü var, dershane yönü var, okul yönü var, benim bilmediğim başka yönler var <gülüyor> ve hakikaten çok meşgulsün. Yani bir ayın içinde 20 günün senin uçaklarda, değişik yerleri belki daha fazla böyle gittiğin durumlar oluyor. Benim e, aklımdan geçen şu e, onu soru, soru olarak sormak istiyorum. Kesinlikle zorluklarla karşılaşıyorsundur. E, kesinlikle hiç beklemediğin anda birdenbire durum oluyor. Karar vermen lazım ve verdiğin kararlar yüzlerce, belki de binlerce insan etkileyecek falan durumda. Böyle durumlarla karşılaştığında merak ediyorum. E, aklından neler geçiyor? Neler hissediyorsun? E, nasıl bir tavır içerisinde? E, böyle biraz paylaşır mısın onu? Hocam tabii işimiz çok zor. Yani işimizin zorluğu aslında o seyahatler ya da zaman Mefrumu değil. İşimizin zorluğu insanla uğraşmak. Çünkü e, yani 7-8 bin çalışanımız var. 8 binin üzerinde bu son yılki Hı -hı. çalışan. E, çok sayıda kurum var. E, çok sayıda sorumluluk var. Ve bize teslim edilen 200 binin e, üzerinde öğrenci var. Evet. Bunların hepsinin sorumluluğu yani insan bir çocuğunun bile sorumluluğunu taşırken çok sıkıntı çekiyor. Bunların hepsinin sorumluluğu bizde. Bunlar tabii bir takım zorluklar. Bir de bizim sektörümüzde çok hızlı değişmeler, evet. bizim dışımızda alınan kararlar evet. ve dolayısıyla bunların yansımaları var. Bunlar zaman zaman gerçekten büyük zorluklar oluşturabiliyor. Ama ben insanın her türlü zorluğa değecek bir varlık olduğunu düşünüyorum. Hmm. Yani bir insan için değer diye düşünüyorum. Yani üç saat kafamı patlatsa da bu sonuçta bir insandır ve iyi bir sonuç alacaksak bunun için değer diye düşünüyorum. Yani verdiğiniz kıymete bağlı. Evet. Yani bir insan eğer bir işle uğraştığı zaman ya zahmet çektim ama buna değdi diyebiliyorsa yorulmuyor. Evet. İnsanı en çok yoran şey hiçbir işe yaramayan ve değmeyen. Onun için bir fedakarlık yapmaya değmeyen durumlardır. Evet. Ama insan için her şeye değer diye düşünüyorum. Hatta bunun içine bozulmuş, aşılmış insanları da dahil ediyor. Ediyorsun. Yani onlara onlar için de değer diyorum. Evet. Çünkü evet. bir kişiyi yanlıştan kurtarmak ya da bir kişiyi kazanmak, evet. bir kişiyi hem topluma hem ailesine hem kuruma kazandırmak evet. önemli diye düşünüyorum. Tabii bütün bunlara karşılık sizin bütün iyi niyetinize karşılık Yanlış giden şeyler de oluyor. Bu durumlarda da ben orijin değiştirmeyi çok önemli buluyorum. Aha o enteresan yani, bir şey. Açır mısın biraz? Şimdi bir insanın bir yere takılıp kalmaması lazım. Yani hayatta kötü giden ve baş edemediği şeyler de olabilir. Evet. Eğer ona takılı kalırsanız, ona büyük anlamlar yüklerseniz o sizin hayatınızı mahvedebilir. Ne bileyim bir bürokrat diyelim evet. ki çok önemli bir görevde evet. onun için o görev hayatının en önemli noktasıdır evet. o görevden alındı evet. eğer oraya takılı kalırsa hayatı zehir olur bir insan için para çok önemli servetini kaybedebilir ama oraya takılı kalırsa çok kötü ya da bir kişiye bağlanmıştır o kişiyi kaybedebilir hayatından o kişi çıkıp gidebilir ona Takılı kalırsa çok kötü. Burada insana sıkıntıların olması doğaldır. Bu sıkıntılara vereceği anlam onu rahatlatır diye düşünüyorum. O nedenle insanın bazen hayatında baş edemediği konularla ilgili orijin değiştirmeyi bilmesi lazım. Evet. Yoksa o bunalımdan, o sıkıntıdan asla kurtulamaz. Evet. Zorlukla baş etmenin yolu ya o işi çözmektir ya da çözemeyeceğimiz bir işse... O konuda orjin değiştirmektir. Hani güzel bir söz var ya Allah'ım bana değiştirebileceğim şeyleri değiştirmek için kuvvet. Değiştiremeyeceklerimi kabul etmek için sükunet. ikisini birbirinden ayırt edebilmem için de akıl ver diye. Çok önemli. Evet. Hayatta zorluklarla baş edebilmenin yolu bu. Yani ya olayı değiştireceksiniz ya da olaya karşı tepkinizi değiştireceksiniz. Bunun dışında bir yol yok. İlle de ben ...olayı değiştireyim diye takılır kalırsanız... ...orada sıkıntı var. Ve o sıkıntı sizin... ...diğer hayatınızı da olumsuz yönde etkileyebilir. Evet. Onun için zorluklarla baş edebilmede... ...ben bütün insanlara bunu tavsiye ediyorum. Evet. Ve aynı zamanda da... ...bence özgürlük yolunu da... ...göstermiş oluyorsun. Ke Kesinlikle hocam. İnsanın bakış tarzında ve... E ...hakikaten böyle bir tavır içerisinde... ...bir öğretmenin önü... ...ne kadar açılmış oluyor... E ve karşısına gelen öğrenci hangi sorunla gelirse gelsin sevmeye, sağmaya, emek vermeye değer olduğuna inanarak devam etmeye gidebilir. Evet, insan için her şeye değer. Bizim kültürümüzde de var zaten. İnsan için ne diyor? Yaradılmışların en şereflisi yani eşrefi mahlukat. Evet. Onun için insana, insan için bir şeyler yapmaya değer. Evet. Karşılığını göremeseniz de değer. Evet. Onun karşılığı bir şekilde mutlaka öyle bir denge, öyle bir adalet var ki sizi gelir bulur. Evet. Öyle düşünüyorum. Evet. Şimdi İbrahim'ciğim ben senin gözündeki o huzuru daha iyi anlıyorum. İyi ki geldin. <gülüyor> Öğretmenler e, günü dündü ve bugün bu sohbeti bu şekilde yapmış olmak bana çok anlamlı geliyor. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Ülkemizin dört bir yanında hatta yurt dışında görev yapan bütün öğretmenlerimizin de Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Evet ben de öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Efendim sevgi ve selamlarla önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle efendim. Hoşçakalın.